Kürtçe Peri Masalları Devin Büyüsü Bir zamanlar, efendisi için inek sürüsü güden, Isabel adlı fakir bir kız yaşarmış. Isabel'in hiç arkadaşı ya da ailesi yokmuş. Ama işini büyük bir ustalıkla yaparmış ve her şeye karşı derin bir merak duyarmış. Birden insan sesini andıran bir inilti duymuş. Bu ses de ne böyle? Yavaşça ve çekinerek sesin geldiği yöne doğru yürümüş. Ah! Vay canına! Bir aslan! Isabel ilk kez bir aslanı bu kadar yakından gördüğü için çok korkmuş. Ama çok geçmeden aslanın ayaklarından birinin ağacın köklerine sıkıştığını fark etmiş. Aslana çok acımış ve yavaşça. Ama biraz korkarak yürümüş, aslana yaklaşmış. Sakin ama kararlı hareketlerle kökleri aralayıp aslanın ayağını kurtarmış. Artık serbest kalan aslan kükremiş. Isabel bu kükremeden çok korkmuş. Lütfen canıma acıtma. Aslan patisine bakmış ve Isabel'e yaklaşıp uzun ve sert diliyle onun elini yalamış. Isabel bir süre kıpırdıyamadan durmuş, sonra bütün cesaretini toplayıp elini aslanın başına koymuş ve okşamış. Aslan kıpırdamadan durmuş, sonra yüreği neşeyle dolu veren Isabel sevinç içinde gülümsemiş. Ama aslan aniden dönüp gökyüzüne bakmış. Güneş batıyormuş, Isabel'e bakmış ve sonra dönüp kaçıvermiş. Hey, bekle. Nereye gidiyorsun? Yeni bulduğu arkadaşının kaçıp gitmesine çok şaşıran Isabel, onun peşinden koşmaya karar vermiş. Hey! Geri dön! Aslanın peşinden koşarken ormana dalmış. Ve çok geçmeden aslan ortadan yok vermiş. Orman çok görmüş ve kocaman yeşil yapraklı ağaçlarla doluymuş. Nereye kayboldu? Aslan'a seslenerek yürümeye devam etmiş. Arkadaşım! Aslan arkadaşım! Neredesin? Ama aslan hiçbir yerde görünmüyormuş. Birden yolda yürüyen ve kocaman bir kayanın arkasında kayboluveren yakışıklı ve genç bir adam görmüş. Bu da kim? Isabel koşup kayaların arkasına bakmış ama hiç kimse yokmuş. Nasıl mümkün olabilir? Ben onu gözlerimle gördüm. Biraz düşünmüş. Sonra kayaları itmeye karar vermiş. Ama kayaları nasıl kenara iteceğim? Düşünürken oradaki bir ağaca dayanmış. Ve büyülü bir şekilde kayalar yana doğru hareket etmiş. Girebileceği bir yol olduğunu görmüş. Burası büyülü bir yere benziyor. Meraka kapılarak içeri girmiş ve öbür uçtan çıktığında karşısında çok güzel bir ev görüp hayretler içinde kala kalmış. Vay canına! Burası ne güzel bir ev. Acaba orada kim oturuyor? Eve girmiş. İçerisi dışarıdan daha da güzelmiş. Süslemeli duvarlar, yumuşak ve parlak perdeler. Şimdiye kadar gördüğü en mükemmel şamdanlar varmış. Ah! Rüya gibi bir yer. Birden arkasından biri seslenmiş. Merhaba. Dönüp baktığında bu kişinin az önce ormanda gördüğü genç adam olduğunu fark etmiş. Ah, merhaba. Ee... Özür dilerim. Ben arkadaşımı arıyordum. Bana yardım edebilir misiniz bay? Benim adım Yujin ve beni zaten tanıyorsun. Daha önce karşılaştık. Ben hiç sanmıyorum. Yardım ettiğin aslanın ta kendisiyim ben. Dur biraz ne? Sen aslan. Aa. Evet ne düşündüğünü biliyorum. Bu gerçekten uzun bir hikaye. Bir zamanlar geniş bir krallığın prensiydim. Ve halk beni delicesine seviyordu. Yaşasın. Seni seviyoruz! Seni Yaşasın. çok seviyoruz prensim! Bir gün ormanda dört nala giderken uyuyan bir devle karşılaştım. Atımın yüksek sesle kişlemesi uyuyan devi rahatsız etti ve çok kızdırdı. Uykumu bölmeye nasıl cüret edersin? Atını mideme indireyim de gör. Bunun için önce benimle çarpışmalısın. <gülüyor> benimle çarpışabileceğini mi sanıyorsun? Korkak olmadığımı biliyorum. Ben hiçbir zaman direnmeden pes etmem. Atıma bir kötülük yapmayı düşünüyorsan eğer, önce beni alt etmelisin. Bak ne diyeceğim. Uykumu alamadım. Aslında seninle çarpışmak yerine uyumayı tercih ederim. Ama bana meydan okuduğun için sana bir ders vereceğim. Ne yaptı? Şey, o bana bir büyü yaptı. O zamandan beri gündüzleri güneş batana kadar aslan olarak dolaşıyorum ve ancak güneş batınca insan halime dönebiliyorum. Çok uzun bir zamandır evime gidemiyor, annemle babamı göremiyorum. Çünkü beni bu halde görünce perişan olurlar diye korkuyorum. Gerçekten çok üzüldüm Yucin. Acaba bu büyüyü bozmanın bir yolu yok mu? Var. Tek yol bir kraliçenin başından bir bukle saç kesip, o telleriyle bir pelerin örmek ve onu deve teslim etmek. Tamam. Şehir şehir dolaşıp bütün kral ve kraliçelerin kapısını çalar... Sana bir kraliçenin başından bir bukle saç keser getiririm. Benim için bunca zahmete niçin katlanıyorsun? Çünkü sen benim hayattaki tek arkadaşımsın ve duyduğuma göre arkadaşlar birbirine yardım edermiş. Teşekkür ederim. Ee... Benim adım Isabel. Teşekkür ederim Isabel. Hemen teşekkür etme. Bunu söyleyip şehre gitmek üzere yola koyulmuş. Pazar yerinde durup bağırarak hizmetçi olarak iş aradığını belirtmiş. Beni hizmetçi olarak kim işe alır? Sen de duydun mu İzabel hizmetçi olarak çalışmak istiyor. Bir hizmetçi olarak çok hoş biri. Çok temiz ve tertipli. Kralın kızının nedimesi de halkın oluşturduğu kalabalığın arasındaymış. Ve İzabel'imizin sesini duymuş. Kralın sarayında çalışmak ister misin? Bulaşıkçı olarak birine ihtiyacımız var. Isabel bunun sarayda çalışabilmesi için tek fırsat olduğunu anlamış ve anında kabul etmiş. Evet, ne iş olsayı yaparım. Öyleyse gel benimle. Nedime Isabel'in saçına çeki düzen vermiş, onun çok temiz ve güzel görünmesini sağlamış. Görenler hayran kalıp övgüler yağdırmış. Ne kadar güzel saçları var değil mi? Prenses'ten bile ne kadar daha özleri. güzel. Hmm, Vay, canına. Vay canına. Sonunda bu konuşulanlar Kraliçe'nin de kulağına gitmiş ve Isabel'i çağırtmış. Majesteleri, beni mi çağırmıştınız? Kraliçe Isabel'in saçını ne güzel topladığını fark etmiş. Saçını bu kadar güzel toplamanı çok beğendim. Bundan böyle mutfakta çalışman gerekmeyecek. Her gün benim saçımı tarayıp toplayacaksın. Isabel hiç bu kadar sevinmemiş. Aradığı fırsat nihayet eline geçmiş. Benim için bir zevktir majesteleri. Kraliçenin saçı çok gür ve çok uzunmuş. Güneş gibi parlıyormuş. Isabel taramaya devam ettikçe her zamankinden daha da parlak bir hale almış. Aradan günler, haftalar geçmiş ve kraliçe Isabel'i çok sevmiş. Bir gün Isabel bütün cesaretini toplayıp kraliçe'ye sormuş. Majesteleri, sizden bir iyilik isteyebilir miyim? Elbette isteyebilirsiniz Abel. Şu uzun ve gür buklelerden birini kesebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Bu muydu Isabel? Tabii ki kesebilirsin. Isabel gece gündüz uğraşıp kestiği saçlarla pelerin örmeye koyulmuş ve nihayet bitirdiğinde pelerini Yujin'e götürmüş. Şimdi hazır. Peki, söyle bana nerede bulabilirim şu baydevi? Bir devin neye benzediğini çok merak ediyorum. Nasıl da meraklı bir insansın sen Isabel? Ama dikkat et, çok uzaktan seslenip ne getirdiğini söyle ki hemen üstüne saldırıp sana zarar vermeye çalışmasın. Sen merak etme Yucin. Isabel sonunda ormandaki gizli yere vardığında deve seslenmiş. Bayde! Neredesiniz? Kimmiş o topraklarıma ayak basmaya cüret eden? Ah! Devlerin kralı! Size bir hediye getirdim. Bir kraliçenin saçlarıyla örülmüş bir pelerin. Dev mağarasından çıkıp, İsabel'in uzattığı pelerini elinden almış. Beğendim. Teşekkür ederim. Sanırım karşılık olarak bir şey isteyeceksin. Evet. <gülüyor> evet. Bay dev, lütfen Yujin'e e yaptığınız büyüyü bozun. Yujin kim ki? Aslan saklandığı ağacın arkasından çıkmış. Ben oluyorum. Haaaaaa şu benimle çarpışmak isteyen... Kusura bakma uykumu alamamıştım. Yoksa biliyorsun seni aslan yapmak istemezdim. Sen ciddi misin? Ee, sırf o sırada keyifsiz olduğun için mi aslana çevirdin beni? Eee işin aslı bu evet. Buna inanamıyorum. Ha, tamam millet. Geçmişe takılıp kalmayalım. Ee, Bay Dev, lütfen büyüyü bozar mısınız? Eee, bozabilirim. Aslında kendi de bozabilir. Artık hayatımın sonuna kadar aslan olarak kalmak istemiyorum. De yeter. Ciddi misin? Yapmam gereken tek şey bu muydu? Diyorum ya, o sırada keyfim yoktu. Yujin, söyle işte. Hmm. Artık hayatımın sonuna kadar aslan olarak kalmak istemiyorum. Yücin bunu söyler söylemez yeniden insan haline bürünmüş. Bak işte çocuk oyuncağı. Tabii çocuk oyuncağı. Tamam ben uykuma geri dönüyorum. Güle güle. Hoşça kalın Bay Dev. Dev mağarasına girerken, İzabel de dönüp Yujin'e e sarılmış. Sevgili İzabel'im, benim için bu yaptıkların yüreğime işledi. Hiç kimse beni bu büyüden kurtarmak için bu kadar zahmete katlanmazdı. Karşılığında benimle evlenmeni istiyorum. Ama Yujin, ben sıradan biriyim. Sense bir prensin. Hiç önemli değil. Seni seviyorum. İzin ver de seni evime, anneme götüreyim. Eugene, Isabel'i götüre götüre kraliçenin saçından bir bukle kestiği saraya götürmüş. Çok şaşıran Isabel, buranın saç buklesini aldığı saray olduğunu söylemiş. O pelerini ördüğün saçlar anneme mi aitti? Harika bir şey bu. Hadi gel, hemen onları görelim ve her şeyi anlatalım. Kral ve kraliçe uzun zamandır görmedikleri prensi, oğulları olarak yeniden karşılarında görünce çok sevinmiş. Prens İzabel'i onlara takdim etmiş ve her şeyi anlatmış. İzabel'le evlenmek istediğini de ayrıca belirtmiş. ''Onun benim gelinim olması beni gerçekten çok sevindirir. Kendisi gerçekten harika bir kız.'' Kraliçe İzabel'e sımsıkı sarılmış. Kısa bir süre sonra muhteşem bir düğün düzenlenmiş. Eugene ve İzabel evlenip harika bir hayat sürmüş. İzabel Yüce'ne e krallığı idare etmesinde yardımcı olmuş. Merakı Yüce'nin krallıktaki sorunları her zaman fark etmesini ve halkına yardımcı olmasını sağlamış. Eee ne demişler? İyi dost kötü günde belli olurmuş.